A'udhu billahi zinne şeytanir radzim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve man sar ala nehcihi. Ve men ittebaahu biya hisanne yawmiddin. Amma ba'l. Allah'a hamdü senalar olsun. Ramazan boyunca e, Mughni'den Kitab-ı Siyamı ve beraberinde Kitab-ı İntikafı işledik. Allah bize bitirmeyi nasip etti. Allah, ilmiyle faydalanan kullardan kılsın bizi. İnşallah son iki güne giriyoruz. Son iki üç güne giriyoruz. Tabi Hilal'in durumuna göre o günler değişecek. Bilmiyoruz Hilal 29'unda mı görülecek, 30'unda mı görülecek. Allah bilir, Sıbhan al Bu son iki günü de İslam'da gene Ramazan ayına ait ibadetlerle alakalı olan zekatla dedik, geçirelim zekatın ahkamını özet olarak anlatalım. Zekat uzun bir vakt. Kitab-ı çok çok uzun, muzuni de. O yüzden bizim metni tamamıyla okuyup şerf etmemiz, o metnin üzerinden bilgi aktarmamız çok vaktimizi alır. Hazır, bayramda 2-3 gün kalmışken dedik ki i̇nşâallah Teala zekat ahkamından genel olarak bahsedelim. Zekat Kur'an'da e, zekatın meşgulluğu, Kur'an sünnet ve Müslümanların icmasıyla sabittir. Kim zekatın vacipliğini inkar ederse, bütün Müslümanların bırakın ilim ehlinin icmasını, bütün Müslümanların avamının icmasıyla küfre düşmüş olur, kafur olmuş olur. Zekat Kuranda namazdan sonra en çok emredilen farzlardan bir tanesidir. İbadetler bedeni ve mali olmak üzere iki ayrıdır. Bedeni ibadetlerin en yücesi namazdır, mali ibadetlerin en yücesi de zekattır. Normalde Allah spanatla kitabın başından sonuna kadar o en yunşekûne ve fi fîse bilillâh mallarını Allah yolunda harcayanlar diye birçok yerde söylemiştir. Bunlar nafile, kişinin imanıyla alakalı, kendi gönlünden, nefsinden koparak Allah yolunda infak ettiği mallardır. Ama zekata gelince o Allah'ın hakkıdır. Allah'ın insanın malındaki hakkıdır. Kim onu hakkın o hakkı sahibini iade etmezse şüphesiz büyük bir zulmü nefsine yapmıştır. Bu yüzden Ebu Bekir anhu bu zekat vermeyenlerle savaşmıştır. Zekat vermeyenlerin tekfiri konusu İslam uleması arasında ihtilaflıdır. Ulemadan bir kısmı zekat vermeyeni tekfir etmiştir. İshak bin Rahevek gibi, e, İbni Hazm gibi, sahabeden birçoklarından rivayet edildiği gibi. Ancak zekat vermeyenlerin tekfiri meselesinde e, zekat vermeyenin vacibliğine itikat ederek zekat vermeyenin tekfir edilmesi Racik görüş değildir. Racik görüş teklif edilmemesidir. Çünkü sahih-i bir hadis mevcuttur bununla alakalı olarak. Sahih-i müslimdeki bir hadiste Resulullah s.a.s'ın kıyamet günü cehennemde azap gören birini anlatırken, kendisi azap gören bu kişiden bahsederken, ee, o vermediği zekatın, vermediği malların ee, sebebiyle sorguya çekildiğini ee, söyledikten sonra hadisin sonunda diyor ki, inma اِلَى الْجَنَّةِ inma اِلَى Ya cennete gider ya cehenneme. Bu ifadeden anlaşılıyor ki demek ki Allah bunu affedebilir. O zaman affedebiliyorsa bu küfür değildir. Allah en doğrusunu bilendiriyor bu üstelakta. Ama Ebu Bekir radiyallahu sırf zekat vermedikleri için insanlarla savaşmış ve insanları öldürmüştür. Vallahi Allah'ın resmine verdikleri bir koyunun yularını, bir devenin yularını bana vermeseler ben onlarla savaşırım demiştir. Alimler bu babı bu hadisi zikrederek kitaplarında bak açmışlardır. Eğer zekat vermezse insanlar imam Kahren alır insanlardan. Adam madem nefsine zulmetti bir harama düştü kendi haline bırakılmaz aman ne e, biliyorsa onu yapsın şeklinde bırakılmaz İmam kahre adamın e, kapısına memurları gönderir zekat memurlarını zekat memurları adamın malını hesaplarlar. Adamın malına kaç para zekat düşüyorsa o kadar zekatı tahsil ederler. İmam zorla alır. Kahren alır insanlardan. Zekat imamı ödenir. Müslümanların başındaki idarecileri ödenir. Allah subhanahu teala zekat için Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf sayıyor yanlış hatırlamıyorsan. Allah oradan fakirlerin, miskinlerin, yolda kalmışların, akrabanın, yoksulun bu gibi ihtiyacı olan 8 sınıfın Allah azze ve celle zekatın hakkı zekatın haklı olduğunu bu kişilere zekatın iade edilmesi gerektiğini söylemiş. Burada şöyle bir ihtilafa düşmüş ulema İmam Şafi demiş ki zekat bu 8 sınıftan başkasına verilmez Ebu Hanife Malik ve Ahmet demişler ki İmam, Müslümanların imamı bu ayette ifade edilen bu grupların her birine verebilir ama demiş eğer vakıada maslahat gereği onlar İhtiyaç sahibi değilseler bu ayette sayılan gruplar, şahıslar. imam onu demişler, farklı maslahatlarda, tasarrufta bulunabilir. Bir tanesi de zekat memurlarıydı ifade edildiği üzere. Ulema bunlara zekatı döndürmenin caiz olduğuna ittifak etmişler. Dediğim gibi böyle ufak bir aralarında iftilaf var. Tabii zekat mallarının çeşitine göre zekatı da değişiyor. Şeriat her birine farklı belirlemiş. Yalnız biz burada uzun uzadıya işte devesi olanın şu kadar zekatı olur, ineği olanın bu kadarsa şu, şu kadar inekten bu kadar olur, koyundan bu kadar olur gibi gereksiz bizi şu anda ilgilendirmeyen fıkha girmeyeceğiz. Vaktimiz yok ama müsaat bir vakitte bunları da okumak farzdır Müslüman. Ancak özellikle şehirde yaşayan bizim gibi insanları bilmesi gereken şudur ki, altın ve gümüşün zekat miktarını bilmektir ve zekatın şartlarını bilmektir. Altın ve gümüşün zekat miktarını neden bilmendir? Çünkü insan ticaret yapar, elinde bir mal vardır veya kazancı olduğu bir mal vardır. İnsan hep burada altın nisabının üzerine kıyas ederekten o malın değerini altın olarak hesaplar. Mesela şu anda benim bildiğim kadarıyla sekiz milyar bir paranız var elinizde mesela, bu nisab miktarı kadar altın yapar. 8 milyar olursa nisap miktarı kadar altın demek oluyor. Kenarda 8 milyarlık altın olan adama zekat düşer. Eğer 80 gram altın bugünkü karşılığı 8 milyarsa farz edelim öyle olsun. Belki 3 aşağı 5 yukarı farklı bir değerdir. Ki altının mikde şeyi, altının zekatı 40'ta 1'dir. bir. Mesela 8 milyar malınız varsa. Daha doğrusu sekiz milyarlık altınınız, hanımıza verdiğiniz mehir var. Hanımınızın kenarda sekiz milyarlık altını var. O altının zekatı 40'ta bir hesaplanır. Nasıl hesaplanır? Önce onda biri alınır. Ne yapar sekiz milyarın onda biri? Sekiz yüz milyon. O onda birinde dörtte biri alınır. Sekiz yüz milyon kaldı ya, sekizi şimdi dörde böleceksiniz. İki yüz kalacak. Dört parçaya ayrıldığı için. Ne yapıyor? yüz mü? 200 yapıyor. 200 400 600 800. 4'e böldüğünüz zaman 200 milyon yapıyor. Demek ki 8 milyar paranın zekatı 200 milyon. Millet öyle rakamlarla kafa yiyor. Şu kadar bu kadar bir ter basıyor hesaplarken. Basit bir aslında. Rakamın elinizde var olan altın değerini onda birini alırsınız. Onda birini. Az önce söylediğim gibi 8 milyarsa belki adamlar 30 milyon parası kenarda. Onun kenarda E, parası olan insan ne üzerinden hesaplayarak zekat verir? Kenarda parası olan insan altına kıyas ederek de zekat verir. Mesela kenarda altınız yok ama 20 milyar paranız var. Ne yapar onda bir 20 milyarı? 2 milyar. 2 milyarın dörtte birini alırsanız ne yapar? 500 milyon. Değil mi? Demek ki 20 milyarlık malın zekatı 500 milyon. İnsanlar çimrilik ederler, zekatı vermezler. Halbuki zekat zenginliktir. Nebise aslında üç kere yemin ederek diyor ki Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Sadaka yani zekat asla vasına malı eksiltmez. Aksine zekatı verilmeyen bir mal hayır ve bereketten uzaktır. Dolayısıyla kenarda bu kadar bekliş bir fazla bulunan bir Müslümanın Kesinlikle ve kesinlikle bu ve belirttiğimiz ölçüler içerisinde malını, zekatın vermesi gerekir. Peki çocuğun malı varsa... Çocuğun malı varsa... ki Bir çocuk düşünün anne babası ölmüş, yetim, öksüz bir çocuk. Bu çocuğu anne babasından miras kalmış. Ama bu çocuk akıl gâli olmamış, tabii daha. 9-10 yaşında, malda tasarruf edecek bir şeyi yok. Çünkü e, malda tasarruf edebilmesi için akıl, bâleh olması lazımdır, racik görüşe göre. Çünkü e, bazıları demişler, temiz yaşına ulaşırsa gene sahiptir demişler. Çünkü temiz yaşındaki çocukta akıl kemaliyeti varsa malı doğru tasarruf edebilir, harcayabilir demişler ama racik görüş çocuğun buluğa ermeden malda tasarruf edememesidir. 10 yaşında bir yetim yeğenimiz var, yanınızda duruyor, çocuğun da malı var. Kenarda duruyor ki yetimin malını yemek en büyük günahlardan biridir. O inneleline akulun enwa'l yata'na zulmen inneve yakulune fî butunnihim nâra ayeti indiği zaman o yetimlerin mallarına zulmen yeğenler karınlarına ateş doldurmuşlardır. Ayeti indiği zaman sahabe yetim yeğenlerinde kendi yemek kaplarına ayırmışlar ayrı ayrı yemek pişirttirmişler. Ta ki onların malından bir şey karışır da bir damla onların midelerine girer ondan da ateşten bir parça yerler diye korkmuşlardır. Dolayısıyla yetimlerin mallarına ayırmışlardır. Böyle bir yetimin malında velisi verir velisi kimse o çocuğu tabi velayet de ayrı bir babdır işte birinci dereceden yakın akrabadır eğer onlar varsa onlar zekatı ifade ederler. yakın akrabası velayetini alan kişi çocuğun hiçbir müslüman yakın akrabası yoksa kimdir onun velisi müslümanların imamı onun velisidir aynı şekilde kadında da öyledir Hiçbir Müslüman akrabası yoksa birinci dereceden yakın akrabası. Şimdi ya bir kadının eniştesi Müslüman, eniştesi Müslüman diye e, ballızına mesela veli olamaz. Bugün birçok insan bu meseleyi bilmiyorlar. Kendi kafalarından velilik ilan edip nikah kıyıyorlar. Böyle olmaz. Eğer o kadının birinci dereceden amca, baba, dede gibi veya kardeş gibi birinci dereceden akrabası yoksa o zaman velayfa vela kime geçer? İmama geçer. İmam velayet hakkına sahip olur ve o kadını evlendirmek, o kadını boşatmak, yarın evliliğinde sıkıntı olduğunda e, o sıkıntıyı çözmek için devreye girmek kimin hakkıdır? Kadının velisi olan Müslümanların imamın hakkıdır. Dolayısıyla altının zekatı bu şekilde verilir. Altının zekatı kırkta 1 olarak bu şekilde verilir. Güncel olduğu için şimdi birkaç meseleye değineceğim. Altın üzerinden konuşacağım çünkü diğer gümüş ve benzeri zekatlar dediğim gibi deve bunlar çok Müslümanları şu anda ilgilendiren mevzular değil. Mesela siz ticaret yapıyorsunuz. Elinizde bir malınız var. Deponuz var, deponuzda var ki 100 milyar mal. Ayakkabıcısınız, 100 milyar ayakkabı var deponuzda. Daha bunlar satılmamış. Bunlar depoda bekliyor. Bunların zekatı var mıdır? Burada İslam uleması ihtilaf etmişler. İbnü'l-Münzir gibi, İbnü'r-Rüşd gibi böyle alimler demişler ki, normalde Kur'an ve sünnette açık bir nas gelmemiştir ki böyle bir malın zekatının farz olduğunu ortaya koysun. Ancak demişler, zekatın illeti fakirlerin saradan faydalanması olduğu için demişler. Ve oradan alimlerin görüşlerini sayılar, bütün mezheplerden falan böyle söyledi filan, böyle söyledi. Diyorlar ki kişi elindeki malın ve zekatını verir ki fakirler zekattan daha fazla faydalanırsınlar. Kişi verirse kendi güzelliğindendir demişler. O da nasıl verilir demişler. Mal paraya çevrilir, para cinsine altın cinsine çevrilir. 100 milyar mal var kaç gram altın yapıyor o kadar. Demiştik ki az önce de onda biri dörtte biri. 100 milyarın onda biri on milyar. 10 milyarın dörtte biri de iki buçuk milyar olarak 100 milyarlık malın zekatı iki buçuk milyar. Yani bakıldığı zaman cimrilik yapılacak bir atan belediyedir. 100 milyon yanında 2,5 milyar nedir ki? ve az önce söylediğim 8 milyon yanında 200 milyon nedir? İnsanlar 2 milyarlık telefon taşıyorlar ceplerinde ama 200 milyon Allah yolunda vermeye geldi mi? Akrepler doluyor cepleri. 200 milyon nedir ki? Ver 300 ver 400 ver Allah yolunda infak et. Vallahi sadaka malı eksiltmez diye Resulullah yemin etmiş aleyhissalatü vesselam. Malın bereketi neydedir? Allah yolunda infak etmektedir, sadaka vermektedir. Verilen mal dünya ticaretiyle eksilir. Ahiret ticaretiyle eksilmez. O yüzden Suriye'de bir şeritler yaparken öyle söylüyordu. Şimdi diyor 10 liralık paranız var. 1 lira zekat verdiniz. Kaç para kaldı? Diyorlar 9 yok. 9 kalmamalıdır. Allah arttırdığı için 15 var şu elinizde. Gerçekten öyledir. Görebilen gözler için mi böyledir? Ebu Zal el-Azıfari radıyallahu vefatından sonra insanlar mal biriktirmeye başlayınca Sahabenin hayatı şöyledi kardeşler yani malın infakla konusunun sahabenin yanında önce anlamamız lazım ki zekatın da önemiyetini anlayabilelim sahabe cebinde ne varsa Allah yolunda infak ediyordular. o yüzden Osmanlı devlalar hani tebrik seferinde on binlerce askeri hem silahlandırdı hem teçhizatlandırdı hem de deve verdi onlara bu ne demektir on bin kişi diye demek yani bugünün rakamıyla trilyona yakın bir para demek bu. İnsanlar milyar verirken kendilerini çok bir halt yapmış diyorlar. Adam bir milyar verdi mi? Nefsi ona diyor, tamam ya cennette bir hasta kapatır. Milyar altı üstü milyar yani. Adam o zaman trilyon vermiş Osman radıyallahu Allah var. Ebu Bekir ölürken mal kalmamış yanında. Rasulullah ona sormuş, ailene ne bırakıyorsun miras? Aleyhisselatusselam demiş aileme Allah ve diye bıraktığım miras olarak demiş. Ve gerçekten Ebu Bekir öldüğünde çocuklarına bir altın dirhem miras bırakmamıştır. Mekke'nin en zengin tacı var. Parasıyla köle azat etmiştir. Parasıyla müslüman oldukça çizatlandırmıştır. Parasıyla fakirleri yedirmiştir. Kızı Ayşe'nin ilk hadisesinde zina iftirası atıldığı zaman Ayşe radıyallahu anha'ya bu fitneyi yayanlardan bir tanesi Ebu Bekir'in baktığı bir adam. Adam kendi maaşiyetini kazanmaktan aciz biri. Ebu Bekir bakıyor onu. O zaman yemin ediyorum vallahi ben ona bir daha sadaka vermeyeceğim diye Resulullah men ediyorum. Bu adamı boz diyorum. Bu yeminini boz. Senler Allah'ın Allah yolda. şeytan seni hayırdan alıkoymasın. Kızına zina iftirasını yayan bir adama sadaka verecek kadar yürekli, cesaretli karakter sahibi insanlardı sahabeler. Daha sonra tabi sahabeler fakirlik çektiler çok sıkıntılı bir dönem. Hatta sahibi liste bahreynler, galimetler geliyor o zaman. Resulullah Cuma hutbesinde millet Cuma'yı bırakıp şeye gidiyor, ganimetlere koşuyor, açlık var, fakirlik var, bir şeyler gelmiş yani paylaştırılacak ki insanlar yiyecek bir şeyler satın alacaklar. Hatta o hadisin metninde geçiyor, Resulullah diyor buradaki şu 50 kişi kalmasaydı, 40 kişi ve 50 kişi Medine'yi Alev alacaktı diyor. Oradan işte bazı mezheb imamları Cuma'cı 40 kişi şarttır, bazıları 50 kişi şarttır derken bu rivayete delil alınmışlar. Netice itibariyle Bahreyn'den o ganimetler geldiği zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Bugünden sonra artık sizin için bolluk vardır bana. Siz fakirlikle imtihanı geçtiniz. O bugünden sonra dediği vakit de ölümüne yakın bir vakit. Artık her taraftan Bahreyn'e kadar seferler uzamış. Bahreyn'den ganimetler geliyor. Bundan sonra dünya imtihan olacaksınız ama dünyayla imtihanı geçecek misiniz bilmiyorum.'' diyor. Endişe ediyorum bu konuda. Peygamberin endişe ettiği gibi de oluyor. Dünyanın gelmesiyle beraber ihtilaf, savaş ve kan beraberinde geliyor. Ve sahabeden sonraki tabi mal biriktirmeye başlıyorlar. Normalde bu komünist sistemde olduğu gibi mal biriktirmek yasak değildir İslam'da. Komünist sistem yasaklar. Herkes devlete çalışır. Devlet herkese eşit dağıtır parayı. Onların sistem böyle değil. İslam zekatı verildiği müddetçe kimseye Mal biriktirmekten alıkoymamıştır. Çünkü İnsanlara kadın, çocuk ve kantar kantar, gümüş ve altın ve beraberinde süslenmiş atlar, dünyeli mallar süsü gösterilmiştir. Bu fıtratta vardır. İnsan bunu sever. Bunu sevmeyen insan yoktur. Malı sevmeyen insan yoktur. O yüzden Allah Kur'an'da cihattan bahsettiği bütün ayetlerde bir hariç hepsinde malı önce zikretmiş. Bu fıtrat sebebiyle Allah bizi mal biriktirmekten men etmemiş. Ama bir şartla Allah'ın ve hakkını vermek şartıyla. O da zekat. Senede bir kez imamı ödenen vergidir o. Senede bir kez İslam devletinde halkın devlete ödediği vergidir. O vergiyle İslam devletinde yatırım yapar imam. Halife. Fakirleri gözetir, şunlara verir, bunlara verir. Şu Ömer İbn-i Abdülaziz döneminde, Ömer i̇bn Abdülaziz sadakaları ve zekatları ortak bir havuza toplayıp bekarlara bir fon oluşturmuş. Mesela İslam hiç hiçbir bekar bırakmamış şer yayılmasın, zina yayılmasın diye. Bütün bekarları İslam devleti evlendirmiş o dönemde. Hatta şu anda da Kabe'nin yanında bir kulübe var. Zekatlarınızı istiyoruz diye üzerine tabela asmışlar. Diyorlar buraya vereceğiniz zekatlar ve fitreler. Ee, evlenemeyen fakir gençlere evlilik parası olarak dağıtılacaktır diye hatta telefon numaraları yazmışlar zekat falan talep ediyorlar tabi son dönemde e, Arap devletleri zekatın insanlar tarafından verildiğine ve çok ciddi paralar toplandığını idrak edince özellikle de Amerikanın teşviiyle bu para akışını e, kontrol altına almak adına şu anda Arap devletlerinde devlet hesaplıyor sizin zekatınızı Rabıta kurulu denen bir kurul var. Rabıta bağlantı demek, yani fakirlerle bağlantıya geçen kuruluş. Rabıta kurulu zekatı toplar herkesten, onlar tasarruf ederler. tam onlar da Kızıl Haç'a götürüp teslim ediyorlar falan bazen. Bazen bankalara yatırıyorlar. Mesela bu Somaliye falan para topladılar, hepsi Yahudi bankalarında Yahudilere gitti. Bir gecede 5 milyon dolar para yatırıyorlar bankaya. Hesapta Somaliye yardım toplamışlar halktan 5 milyon dolar. O para bir gece transfer olurken, Türkiye'den mesela Somaniye, Yahudi bankası üzerinden transfer oluyor. Bir gecede onu faize yatırıyorlar, faizi 2 milyon dolar. Hemen 2 milyon dolarını çekiyor Yahudi bankası cebine. Bir de transfer parası alıyor, 500 bin dolar. 2,5 milyon dolar cebine koydu. 2,5 milyon dolar da sonra kime gidiyor? Allahu Alem. Milleti de kandırıyorlar, işte zekatlarınız. En son daha 3 gün önce bir haber çıktı. Arakan'da Müslümanlara tecavüz ediliyor, Arakan'da işte kendini İslam'a nispet eden insanlar bilmiyoruz ne kadar tehdit tehdit veya değiller ama mazlumlar bu açık. Oradaki insanlara ediliyor sırf Müslüman oldukları için Budistler tarafından öldürülüyorlar. Arakan'a toplanmış yardım parasını Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı adını unuttum, o adam götürüp Kızıl Haç'a teslim etti. Kızılaçta yarısını Budistlere verecekmiş, yarısını şeylere verecekmiş, Arakan'dakilere verecekmiş. 5 milyon dolar gibi bir rakamı götürdü kafirlerin eline teslim ettiler. Netice itibariyle zekat önemli bir ibadet. Sadece ve sadece tevhidin maslahatına kullanacak tevhid imamlarına teslim edilir. Başka aman bu akraban fakir şu böyle ben şuna vereyim buna vereyim gibi şahsi tasarruflar kesinlikle caiz değildir. Allah herkese... Malını nereden kazandığına ve malını nereye harcadığına hesabını soracaktır. Dolayısıyla zekat miktarı kadar kenarda parası veya altın olan kişilerin Ramazan ayı bitmeden zekatlarını çıkarması gerekir. Tabi tamam, biliyorsunuz, unuttuğumuz bir yer var, zekat malın üzerinden bir sene geçmesi lazım. Yani o 20 milyarlık kenarda bekleyen paranızın bir senedir bekliyor olması lazım. Yani üzerinden bir sene geçmeliyse o mala zekat düşmez. Bir sene geçtikten sonra malın zekatı düşer. Tabi şeytanlar, iyisi şeytanlar gene bu konuda farklı çıkar yolları bulmuşlar. Adam 11 ay üzerinde tutuyor malı, sonra karısının üzerine yapıyor. Bir 11 ayda karısında geçiyor, sonra kendi üzerine yapıyor derken Haşa Allah'ı kandırmaya çalışıyor kafir. Kendini kandırıyor, haberiyor. yok. Bu gibi şeyler de şeytanın ettiği şeylerdir. Allah Azze ve malına hakkıyla Allah yolunda infak eden e, ve bu infak sebebiyle de cenneti kazanan, kullandanan kılsın. Haneke Allahumma wa wa mul filtrate. As-